Ağuzz bİllahim ne Şeytanı Rıjim Bismillahi r ve nesta'inuhu ve nesta'firuh ve nAğuzz bİllahim in şurur enfüsina ve min sıyata amalina Men yehtihi Allahu fLa muttille ve men yudil fLa hadiyle Ve eşşadu ānna İlahe illa Allah wahtahu la shirikile Ve eşşadu ānna Muhammedan abduhu wa rasuluh ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü umuri mutasataha بكل mutasatin bid'a ve kulle bid'atin zalale bid ve kulle dalaletin finnar Riyadus Salihin şerhinde hayırlarda acele etmek babında devam ediyor. inşallah. Riyadus Salihin'in 88. hadisi Ebu Sirvea Uhbebin bin Haris radıyallahu anh'ten bir gün Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasına ikindi namazı kıldım selam verince alel acele kalktı ve saflar yararak hanımlarından birinin odasına girdi. İnsanlar onun bu acelesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların yanına çıktığında onların bu telaşından hayrete düşüklerini görünce evimizde sadaka için ayrılmış bir miktar altın ya da gümüş parçaları vardı. Onu hatırladım da beni Allah'a yönelmekten alıkoyar endişesiyle dağıtılmasını emrettim buyurdu. Bunu Bukhari sayinde rivayet etmiştir. Vuhana'nın diğer rivayetinde evde bir parça altın veya gümüş bırakmıştım. Onların geceleyin evde kalmalarını hoş görmedim buyurmuştur. İmam Nevevi İbrahimullah Ukbe bin Haris radıyallahu anh'ın bir gün Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanında ikinin namazı kıldığını, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın da namazı bitirir bitirmez kalkıp safları hızlı hızlı yararak eşlerinden birinin odasına gittiğini sonra geri çıktığını onların bu hareketine hayret eder halde görünce bunun ...sebebini açıkladığını nakletmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evimizde sahiplerine dağıtılması için gereken bir miktar altın ve gümüş parçaları olduğunu hatırladım. Beni Allah'a yönelmekten alıkoyar, endişesiyle dağıtılmasını emrettim buyurmuştur. Bu hadiste hayırlarda acele etmek, bunları yapmada tembellik ve gevşeklik göstermemek gerektiği anlaşılmaktadır. Çünkü insan ölümün ne zaman gelip hayır yapma imkanının elinden gideceğini bilemez. Kişi akıllı olmalıdır. Gevşeklik göstermeden ölüm sonrası için çalışmalıdır. İnsan, dünyevi işlerinde çabuk davrandığı gibi, ahiret işlerinde de çabuk hatta daha çabuk davranmalıdır. allah Teala, A'la Suresi 16-19 ile ayetlerinde Fakat siz, ey insanlar, dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Bu hüküm elbette ilk sayfelerde vardır. İbrahim ve Musa'nın sayfelerinde buyurmuştur. Bu hadisten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayırda insanların en hızlısı olduğunu ve kendisinin de amele ihtiyacının bulunduğu sonucunu çıkarıyoruz. Bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse ameliyle cennete giremez buyurmuş. Sahabeler sen demeyi Allah'ın Resulü deyince evet ben de giremem. Ancak Allah beni rahmetiyle kuşatırsa başka buyurmuştur. Namazı bitirip selam verdikten sonra safar yarmada özellikle bir ihtiyaca binaen yapılıyorsa bir sakınca yoktur. Çünkü insanlar selam verdikten sonra bulundukları yerde durma mecburiyetinde olmayıp oradan ayrılabilirler. Namazdan önce safları yararak geçmek ise yasaklanmış bir harekettir. Çünkü bunda insanlara eziyet vardır. Bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam e, hutbesi esnasında, cuma hutbesi esnasında safları yaran birisini görünce otur insanlara eziyet ettin buyurmuştur. Hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da herhangi bir beşer gibi unutabildiğine, unutkanlığın ona da arz olduğuna delil vardır. Daha önce bildiği bir şeyi unutabiliyorsa, önceden bilmediği bir şeyden habersiz olması haydi haydi mümkündür. Nitekim Allah Teala Enam 50. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Böylece Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın hazinelerinin kendi katında olmadığını, kaybı bilmediğini ve hiçbir şeyin kendi elinde olmadığını herkese duyurmasını emretmiştir. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Böylece bu hadis işlerinde ve taleplerinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselama iltica eden, sığınan ve ona dua edenlerin yolunu kesmektedir. Bunlar onun dostları değil düşmanlarıdırlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatta olsaydı onları tevbeye çağırır, tevbe ederlerse dokunmaz, etmezlerse müşrik oldukları gerekçesiyle öldürürdü. Çünkü insanın hiçbir kimseye Allah'ın yakın meleklerinden birine veya gönderdiği bir Rasule dahi dua etmesi caiz değildir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak tevhid agidesini korumak ve Allah'a ibadet edilmesini sağlamak için gelmiştir. Dolayısıyla gaybı bilemez. Bildiği bir şeyi unutabilir, yeme, içme, giyinme ve düşmanlardan korunmaya ihtiyaç duyar. Nitekim Uhud Savaşı'nda Korunmak için zırh giyinmiştir. Kısacası Nebi Aleyhisselatü Vesselam diğer insanlar gibidir. Onlar hakkındaki her şey onun için de geçerlidir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Kevh Suresi 110. Ayetinde De ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyediliyor buyurmuştur. Allah'ın peygamberini sizin gibi bir insan olarak niteleyişi üzerinde düşünmek gerekir. Sizin gibi demeseydi yeterli olurdu. Yani ben bir insanım deseydi kıyas sözüyle de onu insanlar gibi bir insan olduğunu anlardık. Ancak ek olarak bir de sizin gibi demiştir. Yani sizden vahyolunma dışında hiçbir ayrıcalığı yok demektir. Bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Hadisten emanetin ne kadar önemli ve büyük bir şey olduğunu, yerine ulaştırılmadığında emanetin onu hapsedeceğini anlıyoruz. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Beni alıkoyar diye korktum demiştir. Emanet böyle ise borçlu olan kişi de ödeme vakti geldiğinde hemen ödemelidir. Ancak alacaklının ödemeye geciktirmeye izin vermesi hariç. Buna izin vermemişse hemen ödemesi gerekir. Hatta alimler borçlu kişiden borcunu ödeyince kadar haç harç, harç farzlılığı kalkar demişlerdir. Çünkü borç çok önemlidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem önceleri daha kendisine insanların durumlarını belirtmeden... Belirtilmeden önce birinin cenazesi getirildiğinde borcu var mıydı diye sorar, hayır denilirse geçip namazını kıldırırdı. Ama evet denilirse peki borcunu ödeyecek parası, mirası var mı diye sorar, evet derlerse kıldırır, hayır derlerse geriye çekilip cenaze namazını kıldırmazdı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam borçlu olan kişinin cenaze namazını kıldırmaya yanaşmazdı. Bir gün cenaze namazını kıldırmaz için ensardan birinin cenazesini getirdiler. Birkaç adım ileri çıktı sonra borcu var mı diye sordu. Evet ey Resulü 3 dinar borcu vardı ve ödeyecek parası yok dediler. Geri çekildi ve arkadaşınızın namazını kılın buyurdu. İnsanların yüzlerinin rengi değişti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını kılmaması ne demekti? Ebu Katade Radiyallahu Anh Ey Resulü borcunu ben üstleniyorum dedi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam geçip onun namazını kıldırdı. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Maalesef bugün çoğu insanın Gücü yettiği halde üzerindeki borcu ödemeyip geciktirdiğini görürsünüz. Oysa Nebi Aleyhisselatü Vesselam zenginin yani ödeme imkanı olan kimsenin borcunu geciktirmesi zulümdür buyurmuştur. Bunu Bukhari ve Müslim dua ederler. Şu bilinmelidir ki borç insanların zannettikleri gibi değildir. Borç ödemeniz gereken her maldır. Ödemek üzere aldığınız para, evin kira parası, taksi ücreti, bunun gibi ödemekle yükümlü hale geldiğiniz her şey borçtur ve vakti gelir gelmez yerine ulaştırmak gerekir. Kişinin malını dağıtmada ve insanlara paylaştırmada birini vekil kılması caizdir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste dağıtılmasını emrettim buyurmuştur. Bu vekalet birinin diğer yerine yapmasının mümkün olduğu hac ve zekat gibi Allah'ın haklarıyla alım, satım ve rehin gibi kul haklarında caizdir. Bu hadisin özeti ve bundaki en önemli husus, hayırlı amellerde hızlı davranmak ve gevşeklik göstermemektir. Gevşek olmayın, bilin ki nefsinizi gevşekliğe çağırırsanız O'na alışır, gayrete, çalışmaya ve hayırda aceleye çağırırsanız O'na alışır. Allah'tan O'nu zikretme, O'na şükretme ve güzel ibadet etmede bana ve sizlere yardım etmesini niyaz ederim. 89. Hadis, Cabir radıyallahu anh'ten. Bir adam, Uhud günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem nerede olacağım diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennette buyurdu. Bunun üzerine adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü. Bunu Bukhari ve Müslim rüad etmişlerdir. Sahabiler salih amellere koşarlar, bundan geri kalmazlardı. Bu onların her zaman halleriydi ve bu yüzden dünya ve ahirette aziz oldular. Bunun bir örneği de şudur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir bayram günü insanlara hutbe verip indikten sonra kadınların yanına gitti ve onlara da bir konuşma yaptı. Konuşmasında kadınları sadaka vermeye teşvik etti. Bunun üzerine kadınlar yüzüklerini ve küpelerini çıkarıp Bilal'in elbisesine attılar. O da bunları toplayıp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verdi. Yani Allah yolunda sadaka vermeye teşvik edilir edilmez hemen o anda ya bileklerinde bilezik veya takı cinsinden ne varsa o anda hemen verdiler. Yine bu hadis Allah yolunda öldürülen herkesin cennette olduğunu göstermektedir. Fakat Allah yolunda öldürülen kimdir? Allah yolunda öldürülen kabilesi, kavmi, cesareti ya da gösterişi için savaşıp öldürülen değil, Allah'ın dininin en yüce olması için savaşıp öldürülen kişidir. Ama mesela Arap milliyetçiliği gibi kabilesi ve milleti için öldürülenler ise şehit değillerdir. Çünkü milliyetçilik için savaşmak, Allah yolunda savaş değil, ırkı ve milleti uğrunda savaştır. Cesaretleri sebebiyle savaşanlar, yani kendilerini savaşa cesaretlerinin götürdüğü insanlar da böyledirler. Çünkü bir insan, bir vasfa sahibi olunca onun gereğini yerine getirmekten hoşlanır. Bu kimse de Allah yolunda değildir. Yine Allah korusun, riyayla, şöhret için ve kafir düşmanlarla savaştığının görülmesi, bilinmesi için savaşan da Allah yolunda değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme milleti ve ırkı için savaşan, cesaretinden dolayı savaşan ve şöhret için savaşanlardan hangisinin Allah yolunda olduğu sorulduğunda her kim Allah'ın sözünün en yüce olması için savaşırsa işte o Allah yolundadır diye cevap vermiştir. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Sahabiler her şeyi öğrenmede gayretliydiler. Adetleri böyleydi. Fırsatı kaçırmamak için vakit kaybetmeden hemen sorarlardı. Çünkü onlar aldıkları cevaptan hem ilim hem de amel yönünden istifade ederlerdi. Zira dini ilimleri bilen kimseye Allah Teala ilim lütfunda bulunmuştur. Sonra onun amel edince Allah ona ikinci defa lütfunda bulunmuş olur. Sabirler de öyleydiler. Dini hükümleri nebi aleyhissalatu vesselam'a onlarla amel etmek için sorarlardı. Günümüzde insanların çoğu ise bunun tersini yaparlar. Dini hükümleri sorar, öğrendikten sonra onları yerine getirmezler. Sanki ilim öğrenirken sadece teorik bilgiyi öğrenmeyi, elde etmeyi hedeflerler. Hakikatte bu büyük bir zarar ve ziyandır. Çünkü bir şey bildikten sonra onunla amel etmeyi terk eden kişi de onu hiç bilmeyen daha hayırlıdır. Şayet birisi savaşan ve biz İslam için, İslam'ı müdafaa etmek için savaşıyoruz diyen kişileri görsek, sonra bunlardan birisi öldürürse onun şehit olduğuna şahitlik edebilir miyiz derse cevaben deriz ki hayır, hayır. Onun şehit olduğuna şahitlik edemeyiz. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanmış her kişi ki Allah kendi yolunda yaralananı herkesten daha iyi bilir. Kıyamet gününde yarası kan fışkırır halde gelir. Rengi kan rengi koksu mis koksudur buyurmuştur. Allah kendi yolunda yaralananı herkesten iyi bilir ifadesi hadsenin bize meçhul olan ancak Allah tarafından bilinen niyetle alakalı olduğunu göstermektedir. Nitekim Ömer radıyallahu an verdiği bir hutbede şöyle dedi. Ey insanlar, siz filan şehittir, falan şehittir diyorsunuz ama bilemezsiniz. Belki de o şahsın bineği ganimetten çalmıştır. Yani böyle söylemeyiniz. Bilakis kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir deyiniz. Dolayısıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şahit ettiği dışında hiçbir şahs için şehitlik tanıklığında bulunulamaz. Sadece kim Allah yolunda ölür veya öldürülürse o şehittir. Umarız ki falan şehittir gibi genel ifadeler kullanılır. 90 no'lu hadis Ebu Hüreri radıyallahu anh'ten. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Eyalan Resulü, Ecri en büyük sadaka hangisidir diye sordu. Nebi aleyhissalatü vesselam, sağlıklı iken ve mala karşı tamahkar olduğun, fakirlikten korkup zenginliği arzuladığın halde verdiğin sadakadır. Sadakayı cam boğaza gelip de falancaya şu kadar verin, filancaya şu kadar verin diyeceğin zamana erteleme. Zira zaten o hale geldiğinde malın artık senin değil, varislerinindir buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Müellif bu hadisi hayır işlerinde acele davranmak ve niyetlendiğinde tereddüt etmemek konusunda zikretmiştir. Bu adam Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük ecir hangi sadakadadır diye sormuş. O hangi tür veya ne kadar sadakanın daha sevaplı olduğunu öğrenmek için değil, hangi vakitte vermenin diğer vakitler oranla daha ecirli, daha sevaplı olduğunu öğrenmek istediğindendir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sağlıklı ve tamahkar olduğun, fakirlikten korktuğun vakitte verilen sadakadır cevabını vermiştir. İnsan sağlıklı olunca tamahkar olur. Çünkü hayatta kalma ümidi vardır ve fakirlikten korkmaktadır. Hasta olunca ise dünya gözünde değersizleşir, hiçbir şey ifade etmez ve dolayısıyla sadaka vermek ona zor gelmez. Sağlıklı ve tamahkar olduğun, fakirlikten korkup zenginliği arzular bulunduğun halde verdiğin sadakadır ifadesi, diğer bir rivayette yaşama ümidin var olduğu ve fakirlikten korktuğunda şeklindedir. Yaşama ümidim vardır yani sağlıklı olduğundan dolayı hayatta kalma ve uzun ömür yaşama ümidi beslersin. Çünkü sağlıklı insan aniden gelebildiği halde ölümü uzak görür. Hasta ise onu yakın görür. Fakirlikten korkup yani uzun ömür yaşama ümidinden dolayı uzun süre yaşarımda param yetmez diye düşünerek korktuğun halde. İşte bu vakitte yani sağlıklı ve tamahkarken yaptığın sadakalar daha faziletlidir. Sadakayı can boğaza gelmişken, zaten malın başkalarının olmuşken, bu filanın şu filanın deyinceye kadar erteleme. Yani sadakayı bu vakte kadar vermemezlik yapma. Ölüm gelip çattığı, canın boğazına dayandığı ve dünyadan göçeceğini anladığın vakit, şu filana bu falana diyerek sadaka dağıtmanın bir anlamı yoktur. Çünkü o mal zaten varislerinin olmuştur. İnsan öldüğünde malı mülkü başkalarına intikal eder ve hiçbir malı kalmaz. İnsan ölüm gelmeden önce salih amellere koşmalıdır. Ölüm döşeğinde yaptığın sadaka daha önce sağlıklı ve cimri zamanda yaptığın sadakadan daha az faziletlidir. İnsan öleceği zaman eğer ne dediğini bilecek kadar şuur yerinde olursa sözüne itibar edilir. Ama ne dediğini bilemeyecek kadar aklı başından giderse sözü itibara alınmaz. Can boğaza gelip sözünde ruhun çıkmaya... Bedenin alt kısmından başlayıp bedenin en üst kısmına kadar yükseldiğine ve oradan çıktığına delil vardır. Bu yüzden can boğaza geldiğinde denilmiştir. Allah Teala'nın şu ayetindeki gibi Hele can boğaza dayandığı zaman o vakit siz bakar durursunuz. Vaka 83-84. ayetler. Dolayısıyla insanda ilk ölen şey vücudun alt kısmıdır. Ruh bedenin altından yukarıya doğru çıkar ve boğaza ulaşınca ölüm meleği onu kabzeder. Allah bize ve size hayatı hayırla ve saadetle teslim etmeyi nasip etsin. Evet, 91 nolu hadis Enes radıyallahu anhten geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Uhud günü eline bir kılıç aldı ve bunu benden kim almak ister dedi. Orada bulunanlar ellerini uzattılar. Her biri ben ben diyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hakkını vermek şartıyla kim alır buyurdu. Bunun üzerine insanlar geri durdular. Ebu Dücane, Simak bin Hareşe anh, hakkını vermek şartıyla onu ben alırım dedi. Sonra kılıcı aldı ve onunla müşriklerin başlarını ikiye ayırdı. Bunu müslim rivayet etmiştir. Enes radiyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Uhud günü, diye söylemiştir. Uhud savaşı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat katıldığı en büyük savaşlardandır. Uhud Medine'nin yakınında bir dağın ismidir. Bu savaşın sebebi şudur. Kureyşliler büyükleri ve önde gelenleri bederde öldürülünce Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bunun intikamını almaya karar verdiler ve savaşmak için Medine'ye doğru geldiler. Gelmekte olduklarını duyan Nebi Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla istişare etti. Bir kısmı Medine'de kalmayı, onlar gelince evlerde siper alan güven içindeki okçuların onlara saldırmasını önerirken özellikle gençlerden oluşan ve Bedir gazvesine katılmamış bulunan diğer bir kısmı ise müşriklerin karşısına çıkmayı yani yolda karşılamayı önerdiler Nebi Aleyhisselatü Vesselam evine girdi savaş elbisesini giydi ve çıktı İnsanlara da Uhud'da kafirlerin karşısına çıkmayı emretti İki taraf Uhud'da karşılaştı Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabelerini en güzel biçimde dizdi dağın tepesine de 50 usta okçu yerleştirdi Başlarına Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh'ı tayin etti. Onlara durum ister bizim lehimize ister aleyhimize olsun hiçbir şekilde burayı terk etmeyin talimatını verdi. Savaş başladı. Müşrikleri yenilgiye uğradılar ve kaçışmaya başladılar. Müslümanlar ise ganimet topluyorlardı. Dağdaki okçular inelim biz de ganimet toplayalım dediler. Komutanları Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir şekilde oradan ayrılmamalarını emrettiğini hatırlattıysa da onlar müşriklerden sadece çok az kişinin kaldığını görünce Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emrinin geçerliliğini yitirdiğini sandılar. Daha okçulardan boşaldığını gören Kureyşli süvariler arkadan saldırarak Müslümanların arasına daldılar. Güçlü ve hikmetli Allah'ın takdir ettiği şeyler oldu. Aralarında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abdülmuttalip oğlu Hamza radıyallahu anh'ın da bulunduğu 70 Müslüman şehit oldu. Müslümanlar bu büyük belaya düşer olunca bu nasıl olur? Nasıl olur da yenilgiye uğrarız? Halbuki Nebi aleyhisselatü vesselam bizimle ve biz Allah'ın askerleriyiz. Onlar ise onlarla beraber şeytanlar var ve onlar şeytanın dostları demeye başladılar. Allah Teala şöyle buyurdu Alimran 165'te. Bedir'de iki katını düşmanınızın başına getirdiğiniz bir musibet, Uhud da kendi başınıza geldiği için mi bu nasıl oluyor dediniz? De ki o kendi kusurunuzdandır. Yani sebepsizsiniz. Çünkü Emre itaatsizlik ettiniz. Ali Emre'nin 152'de şöyle buyrulur: Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınızı yani galibiyeti size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Yani tam galip geldik zannediyorlar. Ghanimet peşine düşmüşlerdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği emir konusunda tartışmaya kalkıştınız ve asi oldunuz. Ve sonuçta hoşlanmadığınız şeyler oldu. Bu savaşta olanlar büyük hikmetler için oldu. Bunları Allah Teala Ali İmran Suresi'nde anlatmıştır. İbnül Kayyım da Zadül Mead adlı kitabında bu savaştaki büyük hikmetleri benzerine hiçbir kitapta rastlamadığım şekilde son derece güzel açıklamıştır. Özetle, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu savaşta eline bir kılıç aldı ve bunu benden kim almak ister dedi. Orada bulunanlar ellerini uzattılar ve ben ben dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkını vermek şartıyla kim alacak diye sordu. Bunun üzerine insanlar geri durdular. Zira hakkının ne olduğunu bilmiyorlardı. Yerine getiremeyecekleri kadar büyük olmasından veya öyle olmasa da yerine getirememekten Böylece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu kılıcı bir ahit üzere alıp sonra onu yerine getirememiş olmaktan korkuyorlardı. Ancak Allah Ebu Dücane radiyallahu anh'ı buna muvaffak kıldı. Hakkını vermek şartıyla onu ben alıyorum dedi. Ve hemen kılıcı aldı. Kılıcın hakkı kırılıncaya kadar onunla savaşmaktı. O da kılıcı hakkıyla aldı. Onunla müşriklere karşı savaştı ve başlarını ikiye ayırdı. Bu hadiste kişinin hayırda acele etmesi, gecikmemesi ve Allah'tan yardım dilemesi gerektiğine delil vardır. Kişi Allah'tan yardım diler ve ona hüsnü beslerse Allah ona yardım eder. Birçok insan bir ibadeti gözünde büyütür veya zor sanarak girişmez. Ancak kişiye denir ki Allah'tan yardım iste, ona tevekkül et, Allah'tan yardım isteyip ona tevekkül edip onu razı edecek ameli yapmaya başlarsan hayırları elde edersin ve Allah sana mutlaka yardım eder.'' ''Kim Allah'a güvenirse o ona yeter, tevekkül ederse.'' Talak 3. Ayet Bu hadiste ayrıca Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin hepsini nasıl gözettiğini görüyoruz. Çünkü kılıcı belli bir kimseye tahsis etmeyip herkese teklif etmiştir. Allah'ın insanların yönetimine getirdiği insan da bunun gibi hiçbir tarafı tutmamalı, hiç kimseye onu kayırdığı zannını uyandıracak şekilde davranmamalıdır. Çünkü birinin tarafını tutar veya birine tarafını tuttuğu zannını uyandıracak şekilde davranırsa topluluk arasında bölünme meydana gelir ve bu cemaatin birliğini zedeler. Gerçi aralarındaki biriyle diğerlerinde bulunmayan bir özelliğinden dolayı farklı ilişkiye geçmesine de bir satınca yoktur. Ancak ona kimsede bulunmayan özelliğinden dolayı böyle davrandığını onlara açıklamalıdır. Zubeyir bin Adi, r.a şöyle rivayet ediyor: Enes bin Malik, r.a'nın yanına vardık. Hicaz ve Irak valisi haccaştan çektiklerimizi ona yakınarak anlattık. Yani sahabeler hayatta haccaç, Haccacı zalim diye e, zalim lakabıyla meşhur olmuş birisi zulme diyor, yöneticiyi ama Enes, r.a sabredin çünkü sizler Rabbinizle kavuşuncaya dek gelen her zaman gidenden daha kötü olacaktır. ''Ben bunu Nebinizden Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim.'' dedi. Nüelif'in zikrettiği bu rivayete göre Zübeyir bin Adi başkalarıyla birlikte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetçisi Enes radıyallahu anın yanına geldi. Enes radıyallahu an uzun ömür sürmüş ve hicretin 90. yılına kadar yaşamıştı. Dolayısıyla bazı kargaşalar ve fitneler görmüştü. Ona gelerek Emevi valilerinden Haccaş bin Yusuf Es-Sekafi'den gördükleri eziyetleri şikayet ettiler. Haccac, zulmü ve kan dökmesiyle tanınırdı. Zorba ve inatçı bir valiydi. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh ile savaşmak üzere Kabe'yi kuşatıp mancınıkla vuran ve hepsini veya bir kısmını yıkan odur. İnsanlara çok zulmedince Enes bin Malik radıyallahu anh'a gelerek durumu şikayet ettiler. O ise sabredin diyerek onlara yöneticilerin zulmüne sabretmeyi tavsiye etti. Çünkü bazen yöneticiler insanlara onların kendi kendilerine yaptıkları zulüm sebebiyle musallat edilirler. Nitekim allah Teala Enam Suresi 129. ayetinde şöyle buyurur. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının idarecisi yaparız. Siz yöneticilerin mallarında veya bedenlerinde insanlara zulmettiklerini veya insanlarla Allah'a davet edenlerin arasına engel koyduklarını gördüğünüzde insanların halini düşünün. Belanın aslının onlardan kaynaklandığını göreceksiniz. Onlar yoldan sapmışlar, Allah da onlara bu yöneticileri musallat etmiştir. Bir rivayette, nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz denilmiştir. Yani Seleften birisi böyle demiştir. Anlatıldığına göre Emevi harifelerinden biri, Abdülmelik bin Mervan olsa gerek, insanların yönetimi hakkında söylediklerini duyunca, önüne gelen insanları bir araya topladı ve, Ey insanlar! ''Size karşı Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhuma gibi olmamızı ister misiniz?'' dedi. ''Evet isteriz.'' dediler. ''Öyleyse siz Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhumanın yönettikleri insanlar gibi olunuz ki biz de size Ebu Bekir ve Ömer gibi olalım.'' dedi. Yani insanlar yöneticilerinin dini üzere olurlar. Yöneticiler insanlara zulmederlerse bu genelde insanların kendi yaptıkları nedeniyle olur. Haricilerden biri Ali radıyallahu anh'a gelerek, neden insanlar Ebubekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anha tenkit etmiyorlardı da seni tenkit ediyorlardı dedi. Ali radiyallahu anh, çünkü Ebubekir ve Ömer radıyallahu anh'ın adamları benim gibi insanlardı. Benim yönettiklerim ise sen ve senin gibi insanlar dedi. Yani insanlar zulmederlerse kendilerine zalim yöneticiler musallat edilir. O yüzden Enes radıyallahu anh sabredin demiştir. Yapılması gereken de budur. İnsan sabretmelidir. Her sıkıntının bir sonu vardır. Her şey kolaylıkla gerçekleşir zannetmeyin. Şer aniden gelebilir, birden hücum edebilir fakat hayır karşısında sürekli duramaz. Bize düşen sabretmek sorunları hikmetle çözmeye çalışmaktır. Gevşeklik göstermemeli, teslim olmamalı, meseleleri sabırla, yavaş yavaş ve hikmetle çözmeliyiz. allah Teala Al-İmran 200. ayetinde Ey iman edenler sabredin. Düşman karşısında sebat gösterin, cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan sakının ki başarıya erişebilesiniz. Başarıya ve kurtuluşa erişmek istiyorsanız yolu budur, vesileleri bunlardır. Sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan sakının ki başarıya erişebilesiniz. Enes radıyallahu anh daha sonra şöyle diyor. Çünkü gelen her zaman gidenden daha kötü olacaktır. Ben bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum demiştir. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam her gelen zamanın geçmiş zamandan daha kötü olacağını söylemiştir. Yani din bakımından daha kötü demektir. Bu mutlak ve genel bir şer değildir. Bilakis bazı yönlerden kötü, bazı yönlerden iyi olabilir. Bununla birlikte insanların refah düzeyi arttıkça ve bolluk insanlara açıldıkça onlara şer kapıları da açılır. Çünkü insanı yıkıp bitiren refahtır. Zira insan müreffeh yaşamaya ve bedenini beslemeye odaklanırsa kalbini beslemekle gafil kalır. En büyük çabası sonunda kokuşacak ve kurtlara yem olacak olan bedenini besleme ve hazlandırma olur. Asıl felakette budur. Bugün insanlar az zarar veren şey de budur. Herkes villamız hani, arabamızın markası ne ki? Ev eşyalarımız nasıl ki? Yiyip içmemizde ne var ki der dururlar. Hatta ilim okuyan ve öğrenim gören birçok insan bile bunu Dünya nimetlerine ulaşmalarını sağlayacak makam ve iş için yapıyorlar. Sanki insan büyük bir gaye için yaratılmamış. Halbuki dünya ve nimetleri sadece bir vesiledir. i̇bn Teymiyye Teymiye Allah mealen şöyle der. İnsan malı, merkebi binmek için, tuvaleti de ihtiyacı için kullandığı gibi kullanmalıdır. Malı ve kıymetini bilen asıl bu insanlardır. Asıl derdiniz ve tasanız mal olmasın. Siz mala binin, aksi halde o size biner ve asıl derdiniz, çabanız dünya olur. Onun için diyoruz ki, insanlara dünya nimetleri ne kadar çok açılır ve dünyaya ne kadar bakarlarsa, dünyadan kazandıkları kadar ahiretten kaybederler. Ne ver Aleyhisselatü Hakkınızda fakirlikten korkmuyorum. Yani hakkınızda korktuğum şey fakirlik değildir. Bilakis dünya imkanları size açılacak. Sizin için asıl korktuğum, dünya nimetlerinin size açılması ve sizden öncekilerin birbirleriyle yarıştıkları gibi birbirinizle yarışmanız, böylece bunun eskileri helak ettiği gibi sizi de helak etmesidir buyurmuştur. Bu harbe müslüm rivayet etmişlerdir. Bugün insanları helak eden şey budur. Günümüzde insanları helak eden şey, dünya için birbirleriyle yarışmaları, sanki dünya kendileri için değil de kendileri dünya için yaratılmışlar gibi yaratıldıkları amacı bırakıp kendileri için yaratılan şeylerle uğraşmalardır. Asıl felaket işte budur. Allah'tan afiyet dileriz. Zulmetseler ve haddi aşsalar dahi yöneticilerin yaptıklarına sabretmenin gerekli olduğunu bu hadisten anlıyoruz. Çünkü siz onlarla birlikte mahşerde, padişahlar padişahın huzurunda aynı konumda olacaksınız. Size zulmettilerse kıyamet gün onlardan hakkınızı alacaksınız. Dünyadaki yaptıkları zulmün yanlarına kar kalacağını, unutulup gideceğini zannetmeyin. Haklar kıyamet günü borçlulardan teker teker alınacaktır. Siz kıyamet günü haklarına hüküm verilmesi için Allah Teala'nın huzurunda onlarla birlikte duracaksınız. Sabredin ve kurtuluşu bekleyin. Böylece gönlünüz rahat, huzurlu ve sakin olur. Kurtuluşu beklemek de ibadettir. Kurtuluşu Allah'tan bekliyorsanız, bakınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor. Bil ki sabrı zafer, sıkıntıyı kurtuluş takip eder ve zorlukla beraber kolaylık vardır. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Zamanın fitnelerine karşı uyarı yapılmıştır. Hadiste zamanın değişeceği ve gittikçe kötüye gideceği bildirilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden kim uzun yaşarsa pek çok ihtilaflar görecektir buyurmuştur. Dünyadaki ömrümüz evvelkilerden daha kısa olmakla beraber geçmiş yıllarda pek çok ihtilaflar gördük ve günümüzde de görmekteyiz. İbn-i Şöyle diyor, güvennin birisi Anlattı, bu camide Sabah ezanı okunurken bir saf tamamlanırmış İnsanlar teheccüd namazı için Geceden gelirlermiş, bir gün Bugün teheccüd ehli nerede? Çok az, her şey değişti Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi Onların her birini kuş gibi Görürsünüz Sabah yuvasından karnı aç çıkıp Akşam tok dönen kuşlar gibi Sabah olunca kalbi Allah ile oldu halde Allah'ım bana rızık ver der Allah da onu rızıklandırırdı Yani teheccüd kılarlardı İbadetle meşgul olurlardı Ve Allah'tan rızık isterlerdi Allah onları rızıklandırırdı Bugün ise insanların çoğu Bundan habersiz, gafil Allah'tan başkalarına güvenip dayanıyorlar Her kim kalbini bir şeye bağlarsa Onunla baş başa bırakılır Evet Allah'a hamdolsun Allah son zamanlarda gençlerin kalplerini İslam'a öylesine açtı ki Allah'tan lütfunu artırmasını niyaz ederiz Bununla İslam'a ısındılar, Allah'a yöneldiler. Gençlikte bu son yıllarla, önceki yıllar arasında büyük bir fark görürsünüz. 20 yıl önce camilerde gençlere neredeyse rastlayamazdınız. Şimdi ise cami cemaatinin çoğu gençler. Bu bir nimettir. Herhalde bunu suut ortamı için söylüyor. Bizim burada e, bu tablo zor. İnsan parlak bir gelecek ümit ediyor. Emin olun ki halk ıslah olunca yöneticiler nasıl olursa olsunlar kendilerini düzeltirler. Biz başka ülkelerdeki Allah'ın kendilerine hidayeti lütfedip hak üzere kıldığı kardeşlerimiz için de Allah'ın yöneticilerini ıslah etmesini niyaz ederiz. Onlara diyoruz ki sabredin, yöneticileriniz kendilerini mutlaka düzelteceklerdir. Çünkü halk düzelince yöneticiler mecburen düzelirler. Evet, Allah izin verirse 93 ne oldu, hadiste kaldık. Bir sonraki derste de buradan devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdeke la şerikelek ve estağfurüke ve tuğbileyke.